Malumunuz ciddiyet konusun hakkında bir ders yaptık. Geçen dersimizin mevzuu buydu. Bunun e, numarası ciddiyet birdi. Bugün geriye kalan ikinci mevzumuzu e, işliyoruz. Ciddiyet hakkında e, baya bir şeyler söyledik. Fakat söylenecek yine baya bir şeyler kaldı nasıl ciddi olursun evet müslüman nasıl ciddi olur ciddiyet sıfatı arkadaşlar onunla ahlaklanmamız için nefsimizle mücadele etmemiz gereken en önemli sıfatlardan niteliklerden bir tanesi ciddi olalım ki hedeflerimize gayelerimize ulaşalım ciddi olalım ki ömrümüzü salih amellerle dolduralım tartılarımızı hasenatlarla ağırlaştıralım bu yüzden kalbimizde ciddiyeti yeşerten ciddiyeti yetiştiren etkenler ciddiyeti sağlayan bir takım sebepler var bunlara e, işaret etmemiz gerekmekte bunların bir tanesi ciddiyeti sağlayan Evet. Etkenlerden bir tanesi günahları bırakma ve tövbe etmede acele etme. Günahların terki. Hiç şüphesiz günahlar kişinin hidayetinin önünde bir engel. İnsanı hayır işlemekten günahlar geciktirebiliyor. Ve geciktiriyor da bu bir gerçek. Ve yüksek derecelere çıkmasına kişinin yüksek mertebelere yüksek ee, makamlara çıkmasına e, günahlar bir mani yolunda duran bir set İbn-i şöyle der arkadaşlar nice nice bakışlar vardır ki yani haram olan, harama olan bakış kişiyi gece namazından alıkoymuştur yani kişi bunu hissetmez ama bu günahın verdiği bu etki sebebiyle kişi böyle bir tatavvu ibadeti icra etmekten aciz kalır bu günahının bir eseridir tesiridir evet arkadaşlar iyilik ve hasenatların kişilerin yüzleri üzerinde yüzlerde bir aydınlığı vardır kalplerde de nuru vardır iyiliklerin hasenatların salih ameller hasenatlar rızıkları genişletir bedene dahi kuvvet verir ve salih amellerin işlenmesi yaratılmışların yani mahlukatın kalbinde o kişiye yönelik bir muhabbet bir sevgi oluşturur diğer taraftan günahın ise yüzde karanlığı vardır kalbi de karartır simsiyah yapar bedende de zayıflığa götürür kişiyi rızkı azaltır yaratılmışların kalbinde ona karşı nefret bırakır Bunlar ciddiyeti e, Gideren bir takım etkenler Dolayısıyla günahların bırakılıp Bir an evvel Tevbe etmesi kişinin Ciddi insanların Yolu üzerinde yürüdüğüne dair bir delil İkinci olarak Allah'ın zikredilmesi Allah'ın anılması her zaman Allah'ı zikreden kul kuvvetlenir Allah'ı zikreden kul Canlanır ciddiyeti artar ve Allah'a olan taatinde elini çabuk tutar. Gerçekten Allah'ı zikrin kulun üzerinde müthiş bir etkisi var. Ve Allah'ı zikretme şeytani tembelliği de kişinin üzerinden atıyor. Şeytanın bağının kişiyi taatte taatten yani zincirlediği o bağladığı o bağı da kaldırılmaya, yani kaldırılmasına sebep Allah'a zikretme. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Buharide hem de Müslim'de gelen hadiste şöyle buyurur. Sizden biriniz gece uyuyunca şeytan onun boyununun köküne üç tane düğüm bağlar. boynunun köküne. Her bir düğümle her bir düğümle birlikte senin üzerinde uzun bir gece vardır diyerekten ona vesvese vurur. Yani onun de uzun bir gece var diyerekten bu vesveseyle, bu vesveseyle onu bağlar. O kimse uyanıp Allah'ı anarsa o bağladığı düğümlerden bir düğüm çözülür. Abdest alırsa ikinci düğümü çözülür. Namazını da kılarsa şeytanın düğümlerinin hepsi çözülür. Gönlü hoş ve neşeli bir halde sabah vaktine dahil olur. Fakat Allah'ı zikretmez. Abdest alıp namaz kılmazsa gönlü, kirli ve uyuşuk bir halde olarak sabaha girer. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şekilde bize bildirmekti. Ancak vahiy ile bilinebilecek bir durum değil mi? Vahiy gelmese kişinin bunu bilmesine imkan yok. Allah'ı zikretme arkadaşlar insanın ruhi olarak kuvvetlenmesine de sebeptir. Cesaretinin artmasına da sebeptir. Yüce, yüce, Allah, yüce Allah'ımız Hud Aleyhisselam'ın şöyle dediğinden bizlere bahseder. Peygamberlerden bir peygamber. Bakın kavmine şöyle hitap eder. Ey kavmim Rabbinizden af dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinizde gökten bol bol yağmur indirsin. Ve kuvvetinize kuvvet katsın. Dedik ya rızkın genişletilmesine sebep Allah'ı zikretmek bir de kişinin kuvvetlenmesine, güçlenmesine yani vücudu yani cismi olarak güçlenmesi değil burada ibadete karşı ibadetleri icra etmede güçlenmesi, acize düşmemesi. İbn Kayyım rahmetullahi aleyh Allah'ı zikretmenin faydalarından birini şöyle bize anlatır. Zikir der zikredene kuvvet verir yani kim Allah'ı anarsa Allah da ona kuvvet verir ve şöyle devam eder Şeyhülislam'ın kendisinin hocasıdır Şeyhülislam'ın sözünde yani Şeyhülislam'ın söylediği sözlerde cesaretinde ve yazılarında müthiş bir kuvvet gördüm hocasını vasf öğrencisi kendisi nasihin nasih yazıcı arkadaşlar eskiden matbaalar olmadığı için insanlar e, kitapları elleriyle yazarlardı. Mürekkep hokkaları vardı. Kalemler vardı. Teker teker harfleri yazarlardı. Bilgisayar yoktu. Ee, hiçbir yazı makinesi de yoktu. Kendisi der nasihin. işte bu yazıcılara nasih denmekte eskide, eskiden. Kendisi nasihin bir haftada yahut daha çok zamanda yazdığını bir günde yazıyordu. Devam eder şöyle der. Harp esnasında biliyorsunuz Şeyhülislam'ın e, Bilad-ı Şam yani Suriye ve etrafında Tatarlara karşı olan mukavemette büyük e, şeyi var, rolü var. Harp esnasında askerler onun kuvvetine dair dair büyük olaylar görmüşlerdür. Yani Allah'ın e, kuluna verdiği kerametler olsa gerek bunlar. Evet, evet. Nasıl ciddi oluruz? Ciddi insanlarla arkadaşlık yaparak ciddi oluruz. Genellikle arkadaşlar birbirlerine benzerler. Kişi beraber oldu, arkadaşlık yaptı, kişinin ahlakından muhakkak etkilenir. Bu konuda söylenen, bu konuda söylenen söz en doğru sözü beşeriyetin efendisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. El meru ala dini halilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ yuhalil. Kişi di, dostunun dini üzeredir der Allah Resulü. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden biriniz kimi dost edindiğine baksın. Hadisi, Tirmizi ve Ahmet rivayet etmiştir. Hasan derecesindedir. Evet arkadaşlar, kişi arkadaşının, dostunun yaşamı için yaptığı planı, vaktini nasıl pro programladığını amel ve hedeflerini gerçekleşmede yeteneklerinden nasıl ne şekilde istifade ettiğini gördüğü zaman arkadaşın yahut arkadaşlarını bu şekilde gördüğü zaman hiç şüphesiz onlardan etkilenir. Aralarında ciddiyet üzere sözleştikleri zaman bir konuyu gerçekleştirmek hakkında kulluk basamaklarında yükselmek için birbirlerine yardım ettiklerini müşahede ettiğinde kişi o anda onların güzel hasletinden bu güzel ahlakından bu güzel davranışlarından muhakkak bir şeyler alacaktır evet mutluluğun fıkı budur arkadaşlar saadetin fıkı ciddiyettir bazı insanlar saadeti mutluluğu haylazlıkta tembellikte az çalışmakta çok yemek yemede yemeği ve içmeyi çoğaltmakta en güzel elbiseleri giymekte en pahalı arabalara binmekte olarak görürler. Mutluluğu, saadeti bu şekilde ee, müşahede ederler. Ama Allah'tan bir hidayet üzere olanlar, hayvani böyle hayvani bir yaşamı reddederler. Onlar mutluluğu, onlar saadeti zorluklara katlanılarak, istenileni elde etme olarak görürler. Yani hedefine ulaşmak istiyorsan, muhakkak ki önünde bir takım zorluklar var bunlara katlanman gerekir. Sıkıntılara tahammül ederek değerli hayatı isterler. Dünya hayatı sıkıntılı bir hayat. Ama ahiret için bu sıkıntının muhakkak muhakkak muhakkak surette görülmesi gerekir. İşte bu cennetin ve büyük mutluluğun yoludur. Bundan başka yol yok. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Huffetül cennetu. Huffetül cennetu bil Ve hufvetun naru bir şehvet. Cennet ho hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmış. Ateş de şehvetlerle kuşatılmıştırdır. Evet, şehvetine yenilen ateşe giriyor. Hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve İbn Kayyım rahmetullahi aleyh kişinin kıymeti ve asaleti der şanı ve şerefi der hoşlanılmayan şeylere bağlıdır mutluluğa ancak zorluk köprüsünden geçilerek ulaşılır der bu mesafeyi de ancak ciddiyet ve çalışma gemisiyle kat edebilirsin bu mesafeyi de ancak ciddiyet ve çalışma gemisiyle kat edebilirsin der ve şöyle denmiştir der. Men pale ve rahata teraken raha. Her kim rahat isterse, her kim rahatı isterse rahatı bırakır. Yani ahirette rahat olmayı isteyen dünyada rahat olmayı bırakır. Ve yine şöyle e, der kendisi. Kim tembelliğe alışmış, kim kendisini tembelliğe alıştırmış ve rahata meyletmişse etmişse rahatı kaybetmiştir. Yani dünyada bu şekilde tembelliğe alışan ahirette rahatı zayi etmiştirdir. Bir başka yerde de şöyle denmiştir der. Eğer yorulmak istemiyorsan, yorul ki daha sonra yorulmayasın. Eğer yorulmak istemiyorsan, nerede? Öbür dünyada. Yorul ki, nerede? Burada yorul ki. Daha sonra yorulmaman için. Daha sonra yorulmayasın. Evet arkadaşlar, mutluluğun formülü bu. Ecir ve sevabın hatırlanması var beşinci olarak. Müslümanın Yüce Allah'ın kendisi için hazırladığı ecri, sevabı, mükafatı, fazilet ve üstünlüğü hatırladığı zaman bir Müslüman gayrete ve şevke sarılır bu da onu iten en büyük etkenlerden bir tanesidir ecir ve sevabın hatırlanması yani Allah'ın senin için hazır ettiği nimetler mukabilinde sana verecek olduğu dereceler sevaplar, üstünlükler fazilet, mertebe işte bunu kişi öğrendiği zaman bu onu teşvik eder dine daha fazla bağlanır daha fazla gayretlidir Kur'an ve sünnet buna dair delillerle doludur arkadaşlar. Bakın Seleften biri kendisini nasıl da amel etmeyi teşvik etmekte. İbrahim Ette'yi midir? Bu kişi şöyle der. Cennette olduğumu aklımdan geçirdim. Cennette olduğumu aklımdan geçirdim. Oradaki meyvelerden yediğimi, o tatlı sulardan içtiğimi, hurilerle birlikte olduğumu hayal ettim der. Sonra da Cehennemde olduğumu aklımdan geçirdim. Oranın zakkumundan yediğimi, irininden içtiğimi, zincirlerle ve kelepçelerle bağlı olduğumu hayal ettim. Sonra nefsime şöyle dedim. Hangisini istiyorsun? Hem cenneti vasfeder, hem de cehennemi vasfeder. Hangisini istiyorsun dedim nefsime. Cevap olarak dedi ki, Dünyaya döndürülüp salih amele işlemek istiyorum. Sonra şöyle dedim kendi kendime. Temennini gerçekleştirmek için amel et, çalış. Evet bu şekilde kişinin kendini teşvik etmesi, sevabı ve ikabı, evet ecri ve mukafatı ve bunun karşılığındaki cezayı hatırladıkça, kişi ne yapar? Daha fazla çalışmaya gayret eder. Evet, nasıl ciddi olursun? Nefsini muhasebe ederek ciddi olursun. Nefsin kusurları dolayısıyla, eksiklikleri dolayısıyla hesaba çekilmesi gerekir. Nefis ihmalinden dolayı azarlanır. Azarlanması da gerekmekte. Bakın allah Teala şöyle buyurur. Ey müminler, Allah'tan sakının. Ey müminler, Allah'tan sakının. Herkes, yarın için ne hazırlandığına Yarın için ne hazırladığına baksın. O yüzden hepimizin, herkesin hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmesi gerekir. İyilikleri ve günahları tartılmadan önce kendisinin iyiliklerini ve günahlarını tartması gerekir. Bugün şimdiden kendimizi hesaba çekmemiz, yarınki hesaptan daha kolay, ahiretteki hesaptan daha kolay, Dolayısıyla amellerin çıktığı o gün için amellerin ortaya çıkartıldığı iyi ve kötü amellerin ortaya çıkartıldığı o gün için kişinin hazırlanması gerekir. Bakın Allah Teala şöyle buyurur. Yavma idin tu'raduna la tahfa minhum khafiye. O gün o gün siz hesap için huzura alınırsınız. Hiç hiçbir sırrınız gizli kalmazlar Allah Teala hiçbir sırrınız gizli kalmaz yani kişinin bu dünyada sakladıkları öbür dünyada muhakkak suretle ortaya çıkacaktır dua etmek de çok önemli bir etkendir arkadaşlar kişinin ciddiyet üzerinde sebat bulmasında dua büyük bir etken kişinin insanın sahil, salih amelde ciddiyeti salih amelde gayreti hiç Allah'ın ona verdiği bir ihsandır. Allah'ın onu muvaffak kılmasıyladır, başarılı kılmasıyladır. Bunu da Allah istediğine verir. Bu yüzden Müslüman'ın boynunu bükerek, ellerini açarak, alçalarak zillet içerisinde alnını secdeye koyması, Rabbinin önünde eğilmesi, ve bütün hayrın ve iyiliğin elinde olan alemlerin Rabbine dua edip ondan istemesi gerekmekte ona dua etmesi gerekmekte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle dua ederdi Allahümme inne es'eluke fi'ilel hayrat ve terkel munkerat ve hubbel mesakin Allah'ım Allah'ım senden hayırlı işleri yapmayı isterim kötü işleri bırakmayı isterim ve miskinleri sevmeyi senden talep ederimdir. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Sahih'dir. Ve diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acze düşmekten, tembellikten de çokça Rabbine sığınmıştır. Enes radıyallahu anhu şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in çokça şöyle söylediğini duydum. Ya Allah ben hemden üzmekten, acizlikten tembellikten, cimrilikten korkaklıktan borç ağırlığından ve sıkıntısından ve erkeklerin galebesi ve kahrından sana sığınırım. Evet Enes radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Rabbine yalvardığını yakardığını bize bildirmekte hadisi Buhari sahihinde rivayet etmiştir Ciddi olmamızı sağlayan etkenlerden bir tanesi de arkadaşlar, ilmi öğrenmektir. İlmi talep etmektir. Yani dinimizi öğrenmemizdir. İbni Kayyım şöyle der. Kişi, faydalı olan ilmi, yani faydalı ilim Kur'an ve sünnet ilmi, Kur'an'ı ve sünneti öğrenip, ve bu ilmini arttırdıkça, azığını da bu şekilde arttırmış olur nedir azık arkadaşlar yola çıkan yolcunun beraberinde aldığı yemesi içmesidir bu ilim zaten senin ahirette ahiret yolculuğunda evet dünyamızdaki azığımızdır evet bu öğrenmeyi arttırdıkça azığını da böylece çoğaltmış olur yolculuk ihtiyaçlarını hazırlar kişiler yolculuk hazırlığı ilim ve ameldir Ahiret yolculuğu bu. Dünyaki, dünyada da yaptığımız yolculuklar için muhakkak hazırlanırız. Ahiret yolculuğunun hazırlığı da ilim ve ameldir der. Rahmetullahi aleyh. Ve şöyle der. Kim bir şey isterse ona hazırlık yapar. Öyle değil mi? Kim bir şey isterse ona hazırlık yapar. Yüce Allah şöyle buyurur. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları alıkoydu ve onlara oturanlarla beraber oturun denildi Allah yolunda çıkacaksan hazırlanman gerekir bizim bundan kastımız Müslümanın ilmi arttıkça arkadaşlar amel etmeye salih amel işlemeye daha kuvvetlidir daha ehildir ve daha hak edendir evet İlmi hatırlamada özür dilerim ölümü hatırlamada aynen kişinin ciddi olmasında büyük bir etkendir ve her kim ölümü sık sık hatırlarsa ona daha süratli bir şekilde hazırlanır daha hızlı bir şekilde istidat sahibi olur evet yolculuğun uzun olduğunu bilen azığını çoğaltır yolculuk uzun o bakımdan Beraberine aldığın Yol ihtiyaçlarını Evet Çoğaltman gerekir Azın az ise yolculuğu bitiremezsin İbnül Cevzi'nin de dediği gibi Mekke'den yola çıkmanın Yaklaştığını öğrenen Tavafı çoğaltır Mekke'den yola çıkmanın Yaklaştığını öğrenen Tavafı çoğaltır der Öyle değil mi günler yaklaştıkça Dönüş günleri yaklaştıkça insan gidip her vakit tavaf etmeyi ister ve tavaf eder. Bu yüzden hüküm koyucu şari Rabbimiz Sübhanehu ve Teala ile birlikte kabirleri ziyaret etme ve ölümü hatırlatma yani şari'nin kabirleri ziyaret etme ve ölümü hatırlatma emrini daha iyi anlamaktayız. Değil mi? Bu şekilde bize bir şey var, bir tavsiye var habirlerin ziyaret edilmesi ve ölümün hatırlanması hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle der lezzeti keseni çokça hatırlayın lezzeti keseni çokça hatırlayın hadisi nesai ve tirmizi sahih olarak rivayet etmiştir yani ölümü çokça hatırlayın ölümü hatırlayanın artık ağzında lezzeti bile kalmaz içtiğinin yediğinin tadını tuzunun farkında değildir Aynı şekilde kabirlerin ziyareti de böyledir. Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten yasaklamıştım. Bu yasaklık İslam'ın ilk dönemlerindeydi arkadaştır. Kabirleri ziyaret edin. Bu yasaklık daha sonra kalkar. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü ziyaret etme kalbi inceltir, gözü yaşartır ve ahireti hatırlatırdır. Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi hakim Müstedire'inde rivayet etmiştir. Albani sahihü'l camide sahih olduğunu beyan etmiştir. Bunlar e, ciddiyeti sağlayan bir takım etkenler arkadaşlar. Bir de ciddiyeti yıkan unsurlar var. Faktörler var. Yani ciddiyeti kazandıran sebeplerden yüz çevirme. Zikrettiğimiz bu tür etkenlere kişinin bunları ciddi bir şekilde ele almaması aksine bunların zıddıyla nitelenmesi basıflanması Müslüman'ın şahsiyetindeki ciddiyeti yıkan bir etken dolayısıyla bizler burada ciddiyet binasını zayıflatan acze düşeren bu etkenlerin en önemlilerine işaret etmek istiyoruz bunlardan bir tanesi bu Evet, ciddiyeti yıkan unsurlardan bir tanesi bugünün işini yarına bırakma. Bu kişi de ciddiyeti yıkan en büyük etken. Buradaki kötülük şöyle arkadaşlar, yani bugün işini yarına bıraktığın zaman ne oluyor? Bugün işini bugün işini yarına bıraktığın zaman sen yarına kadar yaşayacağın garantisine sahip değilsin. Bilmiyorsun. Emirlerden biri salih bir kişiyi yemeğe davet eder. O kişi de oruçlu olduğunu söyler. Emir bu sefer şöyle der, orucunu boz yarın tutarsın. Deyince şöyle der kendisine, yarına kadar yaşayacağımı garanti eder misin bana? Diyerek bu yemeği reddeder. Bugün işini yarına bırakmanın bir başa kötülüğü şudur. Sen yarına kadar yaşayacağını garanti edersen yani bundan eminsen bundan emin olsan bile böyle bir gerçi e, garanti yok ama farazi olarak bundan eminsen bile başa gelebilecek olan ani bir hastalık var. İnan bir bela var. Bir felaket var. Bir afet var veya bir meşguliyetten emin olamazsın bir meşguliyetle de karşılaşabilirsin bu yüzden azim hayırlı işlere koşuşturmak ve vacipleri zamanında ve vaktinde eda etmektir acizlik ise bugünün işini geciktirerek o fırsatı kaybetmektir şair şöyle der tembellik sebebiyle bugünün işini yarına geciktirme çünkü yarın acizlerin günüdür Her günün arkadaşlar bir işi vardır Her vaktin vacipleri vardır Amelden hali hiçbir vakit yoktur Ömer bin Abdülaziz de Ömer bin Abdülaziz Çok amelden dolayı Kendisinde yorgunluk görürler Halifedir Müslümanların halifesidir Fakat amelde çok hırslı bir halifedir kendisinde yorgunluk görünce etrafındaki insanlar bunu yarına bırak der ver kendisine yarına bırak bu işi yarın işlersin deyince kendisi kendisine şöyle der onlara bir günün ameli zaten beni yormuştur iki günün ameli birleşince nasıl olur acaba evet taat itaat ve hayırlı işlerin geciktirilmesi her zaman geciktirme her zaman bırakma Kişiyi terk etmeye alıştırır. Terk ede, terk ede, terk ede, terk etmeye alışır kişi. Alışkanlık da bir kişi de kökleşirse, bir kişi de yer ederse artık onun temeli olur, kökü olur. Ve onun tabiatı haline gelir, karakteri haline gelir. Sonra bundan vazgeçmek artık zorlaşır. Vazgeçemez hale gelir. Peki bu hususta örnek ver diyecek olursanız sünnette bu hususta elimizde gerçekten çok büyük bir örnek var. O da yani bugünün işini yarın'a bırakmaya aslında bırakmamaya dair. Fakat sahabelerin bir tanesi bunu bu şekilde yapar ve çok büyük bir imtihanla imtihan olunur. O da Ka'bibnü Malik'tir. Ka'bibnü Malik adlı sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte çıktıkları gazvede geri kalmıştır tabi geri kalmasına sebep hiçbir şey de yoktur elle tutulur bir sebep de yoktur bugün çıkacağım yarın çıkacağım bugün çıkacağım yarın çıkacağım şekliyle temenniden ibarettir daha sonra çıkamaz ordu uzaklaşır gider ta geri dönünceye kadar bekler ve daha sonra onunla birlikte İki kişi daha büyük bir imtihanla imtihan edilir. Nihayetinde Allah Teala tövbelerini kabul eder. İşte bu bugünün işini yarına bırakmaya bırakmamaya dair aslında kabibini maliin cihattan geri kalmasını örnek olarak verebiliriz. Ciddiyeti yıkan etkenlerden bir tanesi çok gülme, oyalanma ve şakalaşma. Bunların hepsi arkadaşlar çoğaldığı zaman yani insanın cıvutması. Fazla şakalaşması Çoğaldığı zaman vakitleri kaybettirir kişiye bir İki kalbi katılaştırır Üç kişinin itibarını yerle bir eder İtibar diye bir şey kalmaz Bunların sınırlı olması gerekir Şakanın, gülmenin, şakalaşmanın, oyalanmanın bir sınırı olması gerekir Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği kadar olmalı Bu sınırın dışına çıkmamalı çıkmaması gerekir. Bakın Yüce Allah mümin kullarını nasıl da övmekte. وَالَّذ۪ينَهُمْ anil اللَّقْوِ مُعْرِدُونَ Onlar boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirlerdir. Allah azalâ. وَاِذَا bil بِاللَّقْوِ مَرُّ كِرَامَ Boş sözlerle karşılaştıklarında yüz çevirip vakarla giderler. Ve Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gülmeyi çoğaltmayınız. Çünkü gülmeyi çoğaltmak kalbi öldürür. Hadisi i İbn-i rivayet etmiştir, sahihtir. Bir başka hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kavim Allah'ı zikretmeyerek bir oturumdan kalkarlarsa merkepleşi gibi kalkmışlardır. Bu da kıyamet günü üzüntüdür der. Yani oturduğumuzda muhakkak Allah'ı zikretmemize peygamberimiz bizlere tavsiye etmekte. Bir kavim Allah'ı zikretmeyerek bir oturumdan kalkarsa merkepleşi gibi kalkmışlardır. Bu da kıyamet günü üzüntüdür. Hadisi Ebu Davud ve hakim rivayet etmiştir, sahihtir. Ama diğer taraftan arkadaşlar insan yorulur değil mi? Beden yorulduğu gibi kalpler de yorulur. Dolayısıyla dinimiz vaciplerin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi için nefsin rahatlatılmasını nefsin canlandırılmasını bizlere serbest bırakmış bu sebeple Müslümanın göğsünü açacak şekilde şakalaşması Müslüman kardeşlerin, arkadaşların rahatlık verecek şekilde birbirleriyle şakalaşmaları, mizah yapmaları hem kendini hem de arkadaşlarını kişinin mübah serbest oyunlarla rahatlatmasında bir sakınca yok ama bunu her zaman yaparak adet haline getirmez. Sabahını, akşamını bununla geçirmez Müslüman. Şakalaşmak, gülüşmek, eğlence onun, onu vacipleri yerine getirmekten alıkoymaz. Ciddi olunması gereken yerlerde şakalaşmaz Müslüman. Dolayısıyla şöyle denilmiştir. Bakın, yemeğe konulan tuz kadar söze de mizah kat yemeğe konulan tuz kadar sözele mizah kat fazla olursa yemezsin, değil mi o yeme? dolayısıyla e, mizahın ölçüsü de bu tabi e, şunlar da var müslüman mizahında doğru olacak e, mizah yaparken yalan bir şey söylememesi gerekir birisinin gıybetini de yapmaması gerekir bir toplulukla bir kavimle bir milletle alay da etmemesi gerekir. Ve vacipler bir tarafa, mustahaplardan dahi kişiyi meşgul edecek şekilde şakayı, mizahı çoğaltmaması gerekir. Evet, bundan sonra devam ediyoruz. Vaktin ve ömrün faydasız şeylerle geçirilmesi ciddiyeti yıkan etkenlerden bir tanesi. Vakit, zaman, Kulun bu dünyadaki en değerli sermayesi. İnsan bu sermayeyi nerede harcadığında muhakkak surette sorulacak. Onun için buna cevap vermek, buna cevap vermek için hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Cevabın da doğru olması gerekir. Evet ciddiyeti yıkan bir başka unsur, işsizler, işsizler ve tembellerle olan arkadaşlık işsizler ve tembellerle olan bu arkadaşlık kişinin himmetini zayıflatır arkadaşlar ciddiyetini yavaş yavaş götürür şöyle denmiştir üzüm üzüme baka baka kararır öyle değil mi bu yüzden ziraatla uğraşanlar bozuk meyveleri diğerlerine zarar vermesin diye koparıp atarlar çünkü bozuk meyve bir salkımın içerisinde şöyle bir tane bile olsa etrafa muhakkak zarar verir şair şöyle der Tembelle arkadaşlık yapma. Çünkü tembel iyi insanı da bozar. Ahmaklık iyi insana çabuk bulaşır. Aynen küle konan korun söndüğü gibi. Küle yanan ateşi koru koyduğunuz zaman ne yapacaktır? Sönecektir. O da küle haline gelecektir. Evet ciddiyeti yıkan bir başka e, sebep mübahların çoğaltılması. Salih selefimiz Mubahlara dalmaktan arkadaşlar e, kişiyi dininden ahiretinden meşgul eden e, lüksten mubahlardan kişiyi sakındırmıştır. Çünkü bu tür refaha ve lükse e, alıştığı zaman insan artık dünyaya meyit Dünyaya daha da bağlanmaya başlamıştır. Bakın yüce Allah şöyle buyurur: Ey Adem oğulları her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin giyin için fakat israf etmeyin çünkü allah Teala ısraf edenleri sevmez bu ayeti kerime mubah olan işlerde, helal olan işlerde bir asıldır ve Müslümanı ölçülü olmaya teşvik eder israfkar olmasını e, israf etmeyi terk etmesini onu, e, ona teşvik eder ve İmam Şafii şöyle der, çok yemek, çok su içmeye, çok içmeye, çok, yemek, çok içmeye sebeptir. Çok yemek, çok içmeye sebeptir. Bu da uykuyu getirir. Ya aptallığa, zihnin kısırlaşmasına ve cismin tembelliğine sebep olur... Ha? yine der aptallığa, zihnin kısırlaşmasına ve cismin tembelleşmesine sebep olur. Bununla beraber çok yemek dinlenmede mekruhturdur. Ve Ebu Süleyman Ed-Darani şöyle der. Her şeyin bir pası vardır. Kalbin pası da karnı aşırı bir şekilde doyurmaktır. Der. Evet bu <gülüyor> ciddiyeti kan bir başka etken arkadaşlar. Hanım ve çocuklara fazla bağımlı olma. i̇bn Abbas radıyallahu anhu'dan e, bir adam ona şu ayet hakkında sorar. Ya eyyühellezine amenuh inne min ezvâcıkum ve evlâdikum aduvun lekum fahzeruhum Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Bu ayet hakkında bir adam i̇bn Abbas'a sorar. i̇bn Abbas şöyle der. O kişiler Mekke ehlinden İslam'a giren adamlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelmek isterler. Hicret akabinde. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve ashabıyla birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Bunlar da İslam'a girmişlerdir fakat Mekke'de kalmışlardır. Mekke'den Medine'ye hicret etmek isterler. Ama hanımları ve çocukları Allah Resulü'ne gelmelerini bırakmazlar. Daha sonra Resulullah'a gelince insanların dinde fıkha sahip olduklarını görürler. Hem yani bir bakarlar ki büyük bir zaman geçmiş, insanlar dine dair birçok şeyler öğrenmiş. Bunun üzerine ailelerini cezalandırmak isterler. Böylece allah Teala bu ayeti kerimeyi indirir. Ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Yani Allah'a dinine Evet. Bu dine, İslam dinine hizmetten, ibadetten çocukların, ailemizin, eşlerimizin bize mani olmaması gerekir. Bir başka ayette de Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız size Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Hadiste şöyle buyurulmuştur arkadaşlar. Gerçekten çocuk babasını cimriliğe korkmaya cahil kalmaya ve üzülmeye taşır yani çocuk babasını cimriliğe korkmaya cahil kalmaya ve üzülmeye taşır hakimin ve tabarhanenin sayı olarak rivayet ettiği bu hadiste bakın niye, niye çocuk yani çocuklar babasını cimriliğe taşıyor çünkü ana baba çocukları var diye mal infakında bulunmazlar Allah yolunda sarf etmezler. Çocukların var, mustakbelleri var, gelecekleri var şeklinde devamlı surette düşündükleri için Allah yolunda sarf etmeye çocuklar mani olur. Tabi bu sefer babanın annenin cimri olmasına sebeptir bu. Korkmaya götürür. Neden korkar? Baba çünkü çocukları zayi olacak diye bir kitale çıkmaz. Cahil kalmaya götürür. Çünkü çocuk babasını ihtiyaç duyduğu dini konuları öğrenmekten meşgul eder. Onunla meşgul olmaktan, onunla eğlenmekten, onunla vaktini geçirmekten dolayı derslere gelmez, sohbetlere gelmez. Bu şekilde ne yapar? Ee, i̇lmini de arttıramaz. Cahil kalmaya götürür. Üzülmeye götürür. Neden? Çünkü çocuğunun başına bir şey geldiği zaman, buna hastalık olsun, buna benzer sebeplerden dolayı, baba yahut anne üzülür. Hulasa olarak, Sonuç olarak erkekten ev halkını yetiştirmesi, onların ihtiyaçlarını karşılaması dinen matluptur, istenendir. Dinin bizden istediği budur. Hadiste de geldiği gibi "Keffe bilmer ifmen en yuday man Kişiye, kişiye geçimini sağladığı insanları zayi etmesi günah olarak yeterdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesul olduğun çoluk ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın. Ama onlara olan sevgi ve acıması, kişinin onlara olan merhameti Rabbi hakkında kusurlu davranmaya götürmeyecek. Kendisi ve İslam'a olan daveti hakkında ihmalkar olmaya onu taşımayacak. Ebu Derda radıyallahu anhu şöyle der. Evet, Selmana. Gerçekten Rabbinin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin üzerinde hakkı vardır ehlinin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını verdir. Bunun üzerine Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiştir der. Tam tersi Ebu Derda, Evet Selman'la e, Ebu Derda arasındaki e, şeyde e, Selman'ın Ebu Derda'ya olan nasihatı budur. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den sonraki e, hicret akabinde Ebu Derda ile Selman'ı kardeş kılmıştır. Selman bir gün Ebu Derda'nın evine gittiği zaman ailesini ihmal ettiğini kendisini ihmal ettiğini aşırı bir şekilde kendisini ibadete verdiğini görünce gerçekten Rabbinin üzerinde hakkı vardır nefsinin üzerinde hakkı vardır ehlinin senin üzerinde hakkı vardır der ve her hak sahibinin hakkını verdir. Bunu Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip aktarınca Selman doğru söylemiştir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evet, hevaya tabi olma ciddiyeti yıkan bir etkendir. Her kim heva ve hevesinin, istek ve arzularının önünde zayıf kalırsa, ciddiler kafilesinden ayrılır. Geri kalanlarla beraber oturur. Tembeller, içsizler cümlesinden olur. Bu yüzden selef, hevaya muhalefet etmeyi kişinin kuvveti, yiğitliği, mertliğinin alameti olarak saymış böylesinin cihada daha muktedir olduğunu söylemişler i̇bn Kayyim şöyle der hevaya galip gelme bedenin kalbin ve dilin kuvvet bulmasına sebeptir ve seleften de bazısı şöyle der hevasına galip gelen bir şehri tek başına fethedenden daha güçlüdür demek ki hevanın yenilmesi gerçekten çok güç hevasına galip gelen bir şehri tek başına fethedenden daha güçlüdür Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste güçlü olan güreşte değildir der ve lakin gazap esnasında nefsine malik olan güçlüdür der subhanallah kişi hevasına ters düşmek ile kendisini bu şekilde yetiştirir terbiye ederse kuvvetine kuvvet katar saygınlığı artar ve mertliği de artar İbn-i Şeyhül İslam'ın yani hocasının şöyle söylediğini aktarır Kişinin nefsiyle kişinin hevasıyla olan mücadelesi mücahedesi daha doğrusu kafire münafıklarla olan mücahedenin aslı ve temelidir. Yani nefis daha öne çıkıyor. Nefsiyle hevasıyla savaşamayan başkasıyla buna güç yetiremezdir. Kendi nefsine karşı koyacak ki kişi ...daha sonra düşmanlarına karşı koysun. Her kim hevasına yenilirse... ...alçalır... ...düşer ve helak olur. Evet bunlar... E, ...bizim tespit ettiğimiz... ...ciddiyeti yıkan bir takım... ...arkadaşlar, etkenler. E, ciddi olanlardan... ...bazı örnekler vermek istiyoruz. Zamanını en iyi koruyanlardan zamandan en iyi istifade edenlerden biri evet Ebu vefa İbni Akil adlı bir alimdir. Bakın kendisi şöyle der. Ömrümden bir saati dahi kaybetmedim. Zayi etmedim. Ömrümden bir saati dahi zayi etmedim. Ömrümden bir saati dahi zayi etmem bana helal değildir. Eğer dilim müzakere etmek, munazara etmekten gözümde okumaktan kesilirse yani okumam efendime söyleyeyim birisiyle de konuşmam gözümde efendime söyleyeyim e, okumuyorsa o an fikrimi ve düşüncemi çalıştırırım kalktığım zaman artık yazacağım şeyler aklımda toplanmıştır yaşım 80 ken ilme duyduğum hırsım 20 yaşındayken duyduğumdan daha fazladır bütün gücümle yemek vakitlerini kısıtlarım. Çiğnenmesi kolay olan şeyleri seçerim. Vakit kaybetmemesi için. Ta ki daha fazla okuyayım. Bulduğum faideleri bir kenara yazayım. Akıl sahibi insanlar ve alimlerin icma ile en önemli kazanç vakittir. Der. Vakit ganimettir. Der. Peki bu alim ne olmuş? Yani netice olarak ortaya ne çıkarmış. İbn Akil nihayetinde sonucunda Funun adlı bir kitap telif eder. Zehebi adlı alim onun tercümeyi haline verirken şöyle demiştir. Dünyada bu kitaptan büyük bir kitap yazılmamıştır. Bana 400 küsürüncü cildini gören haber vermiştir der. İbnü Recep de şöyle der. Bazıları 800 cilt olduğunu söylemiştir Fun'un adlı kitabın. İşte bunun iyi düşünülmesi gerekir arkadaşlar. Hafızanın işletilmesi, vaktin muhafazası, nefsin hayra ve ilme alıştırılması neticesinde ne kadar da güzel meyveler vermiştir. İnsanın bunu tasdik etmesi zordur. Bunu doğrulaması zordur ama bu gerçektir. 800 ciltlik bir kitap. Dünyadaki en büyük bir kitap. Bunu bir kişi yazıyor. Bunun yanında diğer yazdığı kitapları da var. Yirmiye ulaşan bu kitapların içerisinde on cildi bulan kitapları da var i̇bn Akil'in. Ciddi insanların üzerinde seyredecekleri kurallar var. Bunlardan bir tanesi Nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve men yittekillâhe yegeallâhum ahraca ve yerzukhu min haythu la yahtesib kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu beklemediği yerden rızık verir ona ve tekullaha ve yuallimukumullah Allah'tan korkun Allah size gerekli olanı öğretir der nerede olursan ol Allah'tan kork bir iki bugünün işini yarına bırakma çünkü yarın geldiğinde sen olmayabilirsin üç üç her hak sahibinin hakkını ver senin Rabbine ailene kendine olan hakların var bunları eda et dört gayretle çalış eğer güç yetiremezsen yani çalışamazsan hiç olmazsa başkasına yardım et buna da güç yetiremezsen hiç olmazsa başkasına zulmetme bu merhaleler Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste gelmiştir Kişinin üzerine arkadaşlar doğan yani e, her gün e, yeni uyanan sabahlayan her müminin üzerine bir sadaka var. Bu sadakaya güç yetiremezsen veremezsen çalış kazan sadaka ver. Buna da güç yetiremezsen ihtiyaç sahibine yardım et. Bu da olmazsa iyiliği emret kötülükten alıkoy. Buna da güç yetiremezsen hiç olmazsa kendini kötülükten alıkoy. Yani kimseye zulmetme. Çünkü bu da bir sadakadır. Buyurmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci olarak her amel için bir niyet ve bir hedef. Hadiste ameller niyetlere göredir buyurulmakta. Her amelin planı çizilmesi gerekir. Programının bilinmesi gerekmektir. Ciddi insan hiçbir zaman plansız ve programsız değildir. Başıboş değildir arkadaşlar. Altıncı olarak en mühim sonra da önemli olanları yap. İlk önce en mühim olanları yap. Sonra da önemli olanları yap. Farzlar nafilelerden ve mustahaplardan önce. Farzlar vacipler nafile ve mustahaplardan önce. Farzı ayın farzı kifayeden de önce. Son olarak ciddiyetle ilgili bazı konular var. Oyalanmak eğlenmek Ciddiyete tezat teşkil eder mi? Kişinin arkadaşlarıyla oyalanması. Tabii insanın nefsini rahatlatması, ailesini, arkadaşlarını mubah şeylerle eğlendirmesi bu da ciddiyetten. Bu da ciddiyetten. Çünkü nefis, nefisler insanların nefislerimiz hiç şüphesiz onlar da nefisler de yorgun düşer. Onlar da bıkar belli bir zamandan sonra. Dolayısıyla bazen kalplerin rahatlatılması gerekir. Çünkü kalpler zorlandığı zaman kölleşebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe radıyallahu anha ile iki kere yarışmıştır. Biz daha önceki derslerimizde buna dair örnekler verdik. Mesela yine hanımı Ayşe'nin radıyallahu anha'nın mızraklarıyla oynayan Habeşlere bakmasına izin vermiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendisiyle kendisi de asabıyla şakalaşırdı. Aleyhisselatü vesselam. ama ancak Ancak ve ancak Hakkı söylerdi Eğlence ve oyalanma Eğer Rabbinin hakkını Ailesinin bakımını Kendisinin yetiştirilmesinde Kusura sebebiyet veriyorsa Yani farzları vacipleri Hatta mustahapları eda etmekten Kişiyi alıkoyuyorsa Ailesine vakit ayıramıyorsa kendisini yetiştiremiyorsa he, böyle bir durumda kişinin eğlenmesi, oyalanması ciddi olunması gereken yerlerde eğleniyorsa işte o zaman bu ciddiyete tezat teşkil eder. Ama Müslüman'ın ciddi olması e, her zaman ciddi olmasından yüzünün her zaman işte kaşlarının her zaman çatık olmasını kastetmiyoruz. Yüzünün her zaman sert olmasını da kastetmiyoruz. Çünkü e, çatık kaşlı olmak, katılık nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değil ceri radiyallahu anhu şöyle der Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni gördüğünde muhakkak yüzüme tebessüm etmiştir yani gülmsemiştir hadisi buhar rivayet etmiştir evet bu dersimizi nasıl tatbike uygulamaya geçirebiliriz bir derslere toplantılara faaliyetlere Vaktinde gelme, gecikmeden gelme, vaktinde ve gecikmeden gelme. Bunların hep bizim ciddi olduğumuza dair eden noktalar bunlar. Sözleşmeler için, randevularımız için, vaciplerimiz için bir not defterin tutulması, takip unutulmasın. Her gün Kur'an okunması için bir vakitten ayrılması gerekiyor arkadaşlar. Her gün. Bunu programımıza koymamız gerekiyor. Allah'ın kitabından sonra hadis kitaplarının okunması içinde bir programın hazırlanması gerekiyor. Aylık kazancımızdan sahip olduğumuz Allah'ın bize verdiği mal ve mükten kazançtan hem Allah'ın dinine hem de fakirlere yardım için belli bir miktarın ayarlanması, belli bir miktarın kenara konması gerekiyor belirli bir miktarın belirlenmesi gerekiyor. Beşinci olarak evde aile fertleri için yetiştirici mahiyette bilgi yarışmaları. Sorular tevcih ederek, sorarak. Okuma yarışmaları gibi bir takım ufak programların tertip edilmesi. Herkesin katılmasını sağlamak. Çocukların, hanımın. Herkesin katılmasını sağlamak ve sonunda sevindirici hediyelerin Çocuklara baba tarafından, anne tarafından takdim edilmesi, sunulması. Tabii iki kısımda arkadaşlar sunduğumuz bu dersin ameli, tatbikleri çok. İbadet olarak, ilmi olarak, davet olarak, ibadet olarak gece namazı, nafile oruçları gibi bunlar ciddiliği sağlayan etkenler. İlmi olarak okuma, derslere gelme, kasetlerin dinlenmesi, Kur'an kaseti olsun, sohbetler olsun... Davetle ilgili olarak gençlerle iletişim kurma, gençlerle iletişimi kesmeme, onların hidayet bulmaları için çalışma ve gayret etme. Yüce Allah'tan duyduklarımızla ve bildiklerimizle amel etmemizi kolaylaştırmasını ve salih amellerin icra edilmesinde bizleri muvaffak kılmasını isteriz. Subhanakü Allahumma bıhamdik işhedu an la illa ile.